195. Guslün başlıca sünnetleri şunlardır. 1. Gusle niyet ederek, besmele çekerek ve misvak kullanarak başlamak. Bu niyet guslün sıhhat için şart değildir, sevabı vardır. Temizliğin bir ibadet sayılması için bir sebeptir. Maliki ve şafilere göre gusülde niyet farzdır. Hanbellere göre de bu niyet Guslün saatinin şartıdır. Durum böyle olunca ihtilaftan kurtulmak için gusl ederken abdestsizliği gidermeyi ve namaz gibi bir ibadetin yerine getirilmesini hatırlamalıdır. 2. Gusülde önce elleri sonra oyluk yerlerini yıkamak, eğer bedende meni gibi bir pislik varsa onu gidermek. 3. Gusülden önce sünnet üzere abdest almak bir kap içinde veya toprak üzerinde yıkanıldığı zaman ayakları yıkamayı sona bırakmalıdır. 4. Abdest aldıktan sonra önce 3 kez başa, sonra 3 kez sağımıza, sonra 3 kez solumuza su dökmek, her su döktükçe beden iyice ıslansın diye bedeni iyice oluşturmak, bir kap içinde veya üzerinde yıkanılıyorsa, çıkarken önce sağ ayağını, sonra Sol ayağını yıkamak İmam Malik ve İmam Ebu Yusuf'tan bir rivayete göre gusül yaparken bedeni ovalamak farzdır. 5. Gusül yaparken fazla su harcamamak ve çok kısıntı da yapmamak. 6. Kimsenin görmeyeceği bir yerde yıkanmak Eğer erkekler erkekler arasında, kadınlar da kadınlar arasında bulunurlar da yıkanmak için tenha bir yer bulamazlarsa, bir köşeye çekilip avret mahallerini bir peştemal ile örterek yıkanırlar. Avret yerlerini açmaları caiz olmaz. Erkeklerin veya kadınlarla erkeklerin arasında bulunan kadınların da bunlar arasında yıkanmaları caiz değildir. Bu durumda teyemmüm ederek namazlarını kılmaları uygundur. Çünkü hükmen su bulunmamış demektir. Yine gerek erkekler ve gerekse kadınlar kendi cinsleri arasında yıkanmak için bir peştemal veya benzeri bir örtü bulamazlarsa veya böylece avret yerlerini açmak mecburiyetinde kalırlarsa gusletmeyi sonraya bırakırlar ve namazlarını teyemmüm ile kılarlar. Sonra tenha bir yer veya bir peştemal teyemmüm ile kılmış oldukları namazları iade ederler. Hamamlarda bu örtünme işine çok dikkat etmelidir. 7- Tenha bir yerde yıkanıldığı zaman yine avret yerini açık bulundurmamak, açık bulundurularsa kıble yönüne dönmemek. 8- Gus ederken konuşmamak. 9- Gusülden sonra elbiseyi giyerken çabukça vermek. 10- Gusülden sonra bedeni bir havlu veya bir mendil ile silmek. 11- bir kimse bir akarsuya veya bir havuza dalsa veya yağmur altında durup bütün vücudu ıslansa, ağzına ve burnuna su vermek halinde gusül farziyetini yerine getirmiş olur. Bu durumda organlarını kımıldatır veya su içinde biraz beklerse sünneti yerine getirmiş sayılır. 12. Yukarıda sıralanan sünnetlere uygun bulunmayan bir gusül, gusülün edeplerine uygun düşmemiş ve Kerahatten de kurtulmamış olur. Abdeste sayılan edepler, gusülde de aynen uyulması gereken edeplerdir. Ancak gusülde kıbleye doğru durulmaz. Avret yerleri peştamal ile örtülü ise kıbleye dönülebilir. Abdeste mekruh olan şeyler gusülde de mekruhtur. Bir de gusülde dua okumak mekruhtur. Yine gusülde bir organdan su damlarken onu alıp, Diğer organı yeri yere düşmeyen, yere düşmeyen bu su ile yıkamak caizdir. Çünkü gusülde bütün beden bir organ sayılır. Bütün beden bir organ sayılır. Abdestte bunu yapmak caiz değildir. Guslün vasıfları 196. Yukarıda geçen 169. maddede açıklandığı gibi cünüplükten, ayız ve nifas kanlarından kesilişinden dolayı gusletmek farzdır. Bu farzın dışında bazı hallerde gusletmek sünnet veya müstahaptır. Bunların başlıcaları şunlardır. 1. Cuma ve iki bayram namazları arasında gusletmek. 2. Hac ve Ümrede ihrama girerken ve Arefe günü vakfe yapmak için yıkanmak, gusletmek. 3. Medine-i Münevvere ile Mekke-i Mükerreme'ye girmek için yıkanmak. 4. Müzdelife ve Mina'da bulunmak için yıkanmak. 5. Günahtan tevbe için yıkanmak. 6. Güneş ve ay tutulması halleri ile yağmur dağısında bulunmak için yıkanmak. 7. Kan aldırmak ve ölü yıkamak için gusletmek müstahap olduğu gibi, baygınlıktan sonra ayılan kimsenin yıkanması da müstahaptır. 8. Yolculuktan dönenin ve yeni elbise giyecek kimsenin, yıkanması. 9. Berat ve kadir gecelerine kavuşmaktan dolayı yıkanmak. 10. İnsanların alacağı bir yerde bulunmak için yıkanmak. 11. İstihaze illet kanından kanından kurtulan kadının yıkanması. 12. Cünüplüğün hemen arkasından hayız adet görmeye başlayan bir kadın isterse cünüplüğü için yıkanır, isterse yıkanmasını adetin sona ermesine bırakır. 13- Her cinsel ilişki için yıkanmak. Zevcesi ile cinsel ilişkide bulunan kimse henüz yıkanmadan tekrar ilişkide bulunabilir. Fakat bu arada yıkanması veya abdest alması menduptur. 14- Henüz namaz vakti gelmeden yıkanmak. Çünkü namaz vaktine kadar cünüp bir kimsenin yıkanmayı geciktirmesi günah sayılmaz. Fakat daha önce yıkanmasının fazileti vardır sünnet ve müstahap olan gusüller sadece hürmet ve temizlik için yapılır. Bu kısım müstahap ve sünnet olan yıkanmalarda ağza ve burnuna su çekmek mecburiyeti yoktur. Gusül etmesi farz olanlara haram veya mekruh olan şeyler. 197 Üzerlerine gusül farz olanlara gusletmeden önce haram olan şeyler şunlardır. 1. Namaz kılmak Bir ayet olsa bile Kur'an niyeti ile Kur'an okumak, Hamd ve dua ile ilgili ayetleri, Dua ve zikir niyeti ile okumak caizdir. Cünüp veya adet halinde olan bir kadının, Dua niyeti ile Fatiha suresini okuması caizdir. Yine bu durumda olan kimsenin çocuklara, Kur'an ayetlerini kelime kelime öğretmesi de caizdir. Şehadet kelimesini söylemek, Tesbih ve tekbir getirmek yine caizdir. 2- Kur'an-ı Kerim'e bir veya yarım ayet olsa bile el sürmek ve musafı Şerif'i tutmak haramdır. Ancak Kur'an'a yapıştırılmamış olan bir kılıf, bir mahvaza ve sandık içinde onu taşımak ve onu dış taraftan tutmak caizdir. 3. Kabe'yi Kabe tavaf etmek ve bir zorunluluk olmadığı halde bir mescide girmek veya içinden geçmek fakat zaruret hali olursa, Geçilebilir. Bir kimsenin evinin kapısı mescidin içine doğru açılsa ve evine girip yıkanmak için mescid içinden geçmek zorunda kalsa o kimse mescid içinden geçerek evine girer ve yıkanır. Bu mecburiyet halidir. Mescid içinde uyurken ihtilam olan kimse dışarıya çıkmak için teyemmüm eder. Fakat bu teyemmüm ile Kur'an okuyamaz, namaz da kılamaz. 4- Üzerinde ayet-i kerime yazılı bulunan bir levhayı veya bir parayı el ile tutmak. Üzerlerine gusül gerekli olanların yıkanmadan önce yapmaları mekruh olan şeyler şunlardır. 1. Din kitaplarından herhangi birini el ile tutup okumak. 2. El ve ağzı yıkamadan yiyip içmek. El ile tutmayıp yer üzerinde bulunan bir sayfaya veya bir lihvaya Kur'an'dan yazı yazmak, bu da İmam Muhammed'e göre mekruhtur. Cünüp ile hayız ve nifas halinde bulunanların Kur'an-ı Kerim'e bakmaları mekruh değildir. Bu el ile tutmak hükmünde değildir. İmam Malik'e göre cünüp olan kimse, Kur'an okuyamazsa da hayız halinde olan kadın okuyabilir. Çünkü cünüp olan kimse, hemen yıkanabilir fakat adetli ise adet müddeti dolmadan yıkanamadığı için özürlü sayılır.